Masu bir şey soracağım. Dinliyor musun beni? Ha? Dinliyorsun değil mi? Ateistin Arapçasını söylesene. Kafir. Oo. Biliyorsun ha ateistin Arapçası kafir. Ne kadar şey gibi geliyor değil mi? Ateist. Kafir. Böyle çok şey gibi geliyor değil mi? Kafirdir lo. <gülüyor> Bir otoban yolunda bomboş yardırmış gidiyorsunuz ve o esnada da radyonuz açık. Beş dakika sonra gideceğiniz mesafede trafiğin sıkışacağını ve ancak bir günde açılacağını radyo size haber veriyor. İlk yoldan otobanla çıkar mıydınız yoksa hayır ya ben radyo madyo inanmam illa gözümle görmem lazım deyip o sıkışık trafiğin içine girip bir gününüze devam ederdiniz. Aslında bakarsan burada insani bir özellik devreye girecek. Akla yatkın mantıklı meseleleri güvendiği haber kaynaklarından alı değerlendirmek insani bir özellik. Özelliktir. Aynı yoldan bir köpek koşmuş olsaydı ve radyo onun içinde açık olsaydı radyodaki ikazlar o köpek için hiçbir anlam ifade etmeyecekti. İşte fark tam burada. Bir hayvan ancak tehlikeyi gördüğünde harekete geçer. Ama insan tehlikeyi anladığı an harekete geçer. İnsanın özelliği bu olmalı. Anladığı anda, aklı erdiği anda harekete geçmesi lazım. Hayır ben cehennemi gördükten sonra harekete geçeceğim dersen bu insani bir özellik değil çeçilik olur. Davar diyecektim de dedim ya, davar şimdi. Bizim köyde davar derler. nasıl sen köyde ne diyorlar? Kuzum. İne gidiyorlar. <gülüyor> Şimdi ateist inancındaki en zirve sorulardan bir tanesine tanık olacağız. Yani böyle en ultra düzeyde herhalde burası denk gelebilmiş. Ben bu bardağı buradan aldım ve buraya koydum. Hatta buradan da alıyorum ve buraya bırakıyorum. Eğer bir Allah varsa buyursun, şu bardağı şuradan alsın ve buraya koysun. Efsane, akıl iptal, akıl terk, efsane soruları. Burada ilk bilmen gereken bu kainatın sahibi senin istek ve arzularına göre hareket etmez dostum. İkinci olarak şunu anlamalısın, sadece bir hücrende takriben 1 milyon atom var ve vücudunda toplam 100 trilyon hücrem var. Hücrelerin dokuları, dokuların organları, organların da birleşip bir insan oluşturuyor. Yani teorik olarak cansız atomlardan canlı bir Mehmet oluşmuş oluyor. Soluduğumuz havadan şu an çekim yapan kameraya kadar bütün hepsi atomlardan oluşuyor. Her şey atomlardan oluşuyorsa aslında kainat bir atom tarlası adeta. Benim şu bardağı elime almam için bu bardağın atom yapısının bozulmaması gerek. Kol kaslarımdan hangileri vazifesini tam yapması gerekiyorsa onlar vazifesini kusursuz yapması gerek. İskelet sistemim kaslarımın bu hareketleri yapabilmesi için hangi ergonomik yapıya bürünmesi gerekiyorsa aynen öyle devam etmesi gerek. Beynimin bardağı kaldırman gereken mesajları yani sinyalleri vücudumun gerekli yerlerine iletmesi gerek kalbimin atması yani hayat sahibi olmam gerek. Ve benim yaşamam içinse oksijenin %21 oranında, azotun %78 oranında Güneş'in 93 milyon mesafesini koruması gerek. Güneş'in yörüngesini bozmaması içinse tüm Güneş sisteminin yörüngesini koruması lazım. Güneş sistemi içinse Saman yolu galaksisinin adeta bir saat gibi dakik çalışması lazım. Bunun içinse evrendeki 850 milyon galaksinin yüz milyarlarca yıldız ve gezegenin tesbih taneleri gibi birbirlerine çarpmadan, olay çıkarmadan ve birbirlerine mani olmadan mükemmel şekilde yörüngelerine dönmesiniz. Bunlar olmadan bu bardağı gerçekten elini alabilecek misin? Vücudumdaki en ufak atomdan koca galaksilere kadar bunların hiçbirisini ben elimde tutamazsam bu bardağı kaldırabilmek adına hangi kasların kullanılacağını, iskelet sistemimden nerelerin çalışması gerektiğini aynı esnada dünyanın 1680 kilometre kendi ekseninde dönmesi ve 108 bin kilometre güneş sistemi ekseninde dönme zorunluluğunu da ki benim sağlayamayacağımdan dolayı demek ki ben bu bardağın kaldırılmasını cüzzi bir iradeyle isterken. Kainatı elimde tutan Allah yaratıyor dostum. Allah varsa o bardağı kaldırsın diye soran kardeşim. Zaten az önce bu bardağı Allah kaldırdı. Ben bu kainattaki sayısız yıldızı elimde tutabilir miyim? Peki atomlar tutabilir mi? Peki sen tutabilir misin? Demek bardağın kaldırılma eylemini yaratan bir anda bulunmaktadır